134. konu, Hazreti Peygamber'in Muaz bin Cebele Yemenlileri farzlara nasıl davet etmesi gerektiğini öğretmesi, Hazreti Peygamber, Yemen'e gönderdiği Muaz bin Cebele şunları söyledi, sen ehli kitap olan bir millete gidiyorsun, oraya vardığında onları önce, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de onun elçisi olduğuna, davet et, eğer bu hususta sana itaat ederlerse onlara Allah'ın her gün ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını söyle, eğer bu hususta da sana uyarlarsa onlara zekatında farz kılındığını haber ver ki bu zenginlerinden alınıp fakirlerine verilir. Bu hususta sana itaat edecek olurlarsa sakın onların mallarının en güzellerini zekat olarak alma. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur.